Ekonomi Ekoloji Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan ve Mahir Ilgaz. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Ee, e, Türkiye'yi üç gündür sarsan e, bir rüşvet ve yolsuzluk e, operasyonunun ardından e, devam ediyor tabii halen daha. E, sürekli medyaya yeni görüntüler, yeni iddialar e, yansıyor. Biz de e, meseleyi e, kendi program başlığımız ekseninde bugün ele alalım diye düşündük. E, tabii bütün bu e, gelişmeler e, 11-12 yıllık AKP iktidarının bir kez daha ve kökten e, sorgulanmasına e, yani siyaseten ve şimdi e, işin içine çok daha farklı mali suçlar da e, girmeye başladı. E, bu sorgulamaların da e, kapısını e, aralamış oldu ve e, yani Türkiye'deki boyutunun yanı sıra uluslararası camiada da epey yankı uyandırdığını söyleyebiliriz. Yani sadece bir e, perspektif kazanmak açısından söyleyelim işte hı hı. E, haftalardır Ukrayna'da Ukrayna'nın AB ile ticaret anlaşmasını imzalamaktan geri adım atması üzerine gösteriler sürüyor. Evet. İşte bir yandan Rusya ile Ukrayna e, hükümeti görüşmeler yapıyordu vesaire dün e, netleşti. Evet. Ee, Rusya Putin aslında e, Ukrayna hükümetini diyelim Ukrayna ülkenin kendisi olması da hükümeti e, yaklaşık 15 milyar dolarlık bir e, işte, çeşitli gaz fiyatlarında indirim destekler Hı -hı. vesaire içeren bir paketle yani, yani bir anlamda satın, satın almış aldı. oldu hükümeti. Evet. Ve aslında e, geçen hafta Ukrayna ile Avrupa Birliği arasında tekrardan bir yakınlaşma, tekrar yeni bir müzakere süreci başlatabilir miyiz? Öyle sinyaller e, vardı. E, girişimler vardı ama e, Putin elini e, hızlı e, tuttu ve Yani bunu şey için söylüyoruz işi tamamen. noktaladı. Evet. Yani, e, Türkiye'deki yolsuzluk davasında şu anda e, Kamuoyunda zikredilen rakamlar 87 milyar avro evet. seviyelerinde 15 milyar dolara bir hükümet satın alabiliyorsunuz. Yani o parayla Yunanistan'ın bütün e, hemen borcunu hemen falan 110 neredeyse milyar, kapatıp 110, e, 110 milyar avro civarında bir Yunanistan'ı kurtarma Yunanistan paketi, yani Yunanistan'ı çok ciddi düze çıkartır e, şu an Türkiye'de konuşulan. Bütün, bütün bir ülkenin aslında bütün altyapısını baştan yenileyecek falan paralardan bahsediyoruz. Paralardan bahsediyoruz. Evet. evet. Yani tabii bizim konumuzu nereden ilgilendiriyor bütün bunlar? Şimdi özellikle yolsuzluk ve rüşvetle ilgili ismi geçen şu anda zan altında ee, olan e, herhalde bir, bir 70-80 civarında insan var. Ee, yani bir, bir takımı, işte bir kısmı gözaltında herhalde gözaltılar devam edecek ee, süreç biraz da e, onu gösteriyor. Ee, bizim tabii daha çok açık radyoda yaptığımız programlarda veya diğer e, sesimizi duyurabildiğimiz mecralarda e, yazıp çizdiğimiz mesele e, Türkiye'nin e, AKP eliyle nasıl bir e, rant ülkesine e, dönüştürüldüğünü anlatmakla geçti bizim Aslında e, herhalde bir en az bir son 4-5 yılımız Çünkü daha hızlandığı için özellikle enerji ve inşaat eksenli projeler ya Çünkü aslında bir de bizim durduğumuz yerden baktığımız zaman e, tüm bu projelere Kaynak aktarmak yerine Türkiye'nin e, yani gerçek anlamda yeşil ekonomiye, yenilenebilir enerjilere dönüşümünü evet. bugün bahsedilen paralarla gerçekleştirmek mümkündü. mümkündü. Ve Türkiye'yi tam anlamıyla enerji alanında e, dışa bağımsız e, hale getirmek de mümkündü. Kendine yeter enerji alanında bir ülke haline getirmek, evet. ekolojik açıdan e, çok ileri bir ülke haline getirmek mümkündü. Ee, ama tabii orada herhalde rant e, ağır bastı. ve tabii, ağır basmış e, Yani çok e, vicdanları yaralayan e, tabii işler yapıldı. E, onlarca e, çevre mücadelesi e, başladı tabii bu süreç içerisinde. Özellikle e, HES projeleri, termik santrallar, otoyollar, köprüler... Ee, i̇şte şu anda yani sayısı iki tanesinin anlaşması imzalandı ama üç tane e, hepsi her biri 20-25 milyar dolarlık üç tane nükleer ee, enerji santralı e, projesi. Onun yanında işte e, çılgın proje olarak yani kendilerinin nitelemesi olduğu için kullanıyoruz. Yoksa biz e, bu projeleri e, gereksiz ve lüzumsuz projeler olarak nitelendiriyoruz. Şeyin çok güzel üçüncü köprü, vardı. üçüncü havalimanı, Kanal İstanbul gibi projeler aslında bu süreçte rant, talan, eksenli e, işlerin e, odağında olduğunu e, ve büyümenin e, ve o eksendeki o çeperdeki büyümenin de bu projeler e, üzerinden olduğunu bugün artık daha net bir şekilde görüyoruz. Yani bütün projeleri tanımlamak için işte Filipinler'den bir arkadaşa bağlanmıştık geçtiğimiz evet. günler Tayfun sonrası. Onun çok güzel bir tanımı vardır aslında onu Hı -hı. da söyleyeyim. E, Zephani Daniels'ın şey insan karşıtı projeler. Aynen öyle. Evet. E, evet rant dostu insan, i̇nsan karşıtı, karşıtı projeler olarak tanımlayabiliriz ve tabi mesela burada dikkat çekici operasyonda gözaltına alınanlar arasında işte Fatih Belediye Başkanı Fatih Belediyesi'nden bir takım isimler koruma kurullarından isimler müdürler yani bütün aslında özellikle İstanbul'da işte Sulu Kule projesi üzerinden e, dönen ayrı bir hikaye e, olduğunu görüyoruz orada. Ya, tabii bunlar e, çeşitli mecralarda bugüne kadar yazıldı, çizildi. Belki tırnak içinde e, bilmediğimiz e, demeyelim ama e, medyada çok tartışılmamış konular, e, yani işte bu vicdanları yaralayan, rant, talan, e, eksenli, işte doğa tahribatına, ee, yol açan işte milli parkları sit alanları koruma alanlarını e, inşaata talana açan e, bu zihniyeti işte bir gece operasyonuyla yasa değiştiren evet. e, bu AKP iktidarının e, aslında Gerçeğini yazılırken, şu anda tüm Türkiye seyrediyor. evet. E, AB o zamanki AB direktifleri uyumlu yazılan Kamu İhale Kanunu benim en son bıraktığımda 19 kere delinmişti. E, bir sanıyorum o 20 20 20'leri buldu, 20 buldu mu? 20'leri buldu onun delinmesi. Delinmesine evet. yol açan yani işte delinme derken kanunda yapılan değişikliklerden Değişiklikler. bahsediyoruz. Evet. E, bu mantık e, ve bunlar aslında e, çok uzun bir süredir konuşuluyor. Biraz da e, Hatta e, sadece biz konuştuğumuz için belki yani sadece biz derken hı hı. belli bir çevre evet. anlamında söylüyorum bunu. E, biraz da umutsuzlukla bahsediliyordu. E, ama şimdi tabii ki ortada açık bir soruşturma var. Nereye gideceğini bilmiyoruz. Hı hı. E, hani çok farklı yerlerde gidebilir bilemiyorum hiç fikrim yok. Ama şu var e, yani o evlerden çıkan paralar e, bahsedilen iddialar falan çok ciddi. Ve e, yani işi böyle manteki bir boyutta oturttuğunuz zaman, öyle bir düzleme oturttuğunuz zaman e, uzun süredir bu gelişmeleri takip eden insanların en azından bazı şeyleri yerleştirmekte zorlanmadığı bir tablo ortaya çıkıyor. Evet, aslında ben de evet onu e, demek istedim. Aslında arka planda hep bildiğimiz, duyduğumuz, e, şahit olduğumuz bir takım e, şeyler bugün e, tüm kamuoyunun önünde ifşa oldu. Yani tabii bunlar e, tabii soruşturma safasında e, tamamen de ee, e, suçlar e, tamamıyla oluşmuş ve herkesi e, suçlu e, olarak addetmeyelim tabii ama e, işin gidişatı da e, yani işin e, hangi boyutlarda seyrettiğini e, göstermesi açısından herhalde yeterince ipucu veriyor bize. Evet. E, yeterince ipucu, i̇pucu veriyor. veriyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. e, bir yandan bunlar olurken bir yandan işte örneğin e, dün Gerze'de e, şey vardı. E, Gerzelilerin oradaki termik santral e, yapımına karşı çıkışıyla ilgili dava vardı. E, evet. O ertelendi Nisan'da. Yani bir yandan bir de işin o süreci var. Tabii e, çevre e, mücadeleleri devam ediyor. İşte Ahmetler'de... E, bir yerde istemiyor oranın yerel halkı termik santral Çünkü e, kömür... E, bir kere her şeyden önce insan sağlığına zararlı. Bu ortada evet. e, tartışılan bir Art, şey değil. Artık bunu tartışılacak evet. bir boyutu kalmadı. Ama e, inatla yapılmaya çalışılıyor. İşte geçen hafta bahsettiğimiz gibi Karapınar'da e, bütün o bölgenin tarımını ve Türkiye'nin aslında tarımını bitirebilecek bir proje inatla yapılmaya çalışılıyor. Evet. E, tüm bunları göz önüne aldığımızda insan bir duraklayıp başka şeyler düşünmesi son derece mümkün oluyor. İşte bu soruşturmanın da önemi burada. Bir kere evet. daha belirginleşiyor. Ve belki tabii e, şunu da e, burada hı, düşünmek Söylemek lazım. Şimdi burada bundan sonra önümüzde bir yerel seçimler var ama tabii ki işte kabinenin hafta sonu değişeceği, kabinedeki bir takım bakanların yerlerinin değiştirileceği falan iddiaları var. Ancak yani şimdi bundan sonra bu özellikle işte çevre ve şehircilik, orman ve su işleri, ekonomi gibi çok icraatçı bakanlıkların yaptığı icraatlara... Ee, ve onların ehliyetine bundan sonra biz nasıl güveneceğiz? Şimdi önümüzde demin de bahsettik çok önemli projeler var. İşte nükleer santrallar var, ee, otoyollar var, köprüler var, işte Kanal İstanbul var. Ya yani Bunlarla ilgili e, perde arkasında işte bir takım işler yürütülüyor. Ee, i̇şte yasal olarak bir çerçeveye oturtulmaya çalışılıyor, kamulaştırmalar yapılıyor. Belki bu temizlik operasyonu, ee, bu soruşturma rüşvet yolsuzluk e, soruşturması e, rayına girene kadar yani en azından e, temizlik e, te epey bir e, ne diyelim yol alınana kadar belki bu tür e, projelerin e, yapımın yani devam edenlerin durdurulması e, hiç başlanmamışların hiç başlamaması gibi bir e, ...yola gidilmesi... ...şöyle bir iddia var örneğin. Mantıklı olabilir. Bununla bağlantılı, hı hı. doğrudan. Çevre Bakanlığı'nın belediyelerinin imarı açamadığı yerleri... ...imarı açtığı iddiası. Evet. İşte belediyelerinin imar etkilerini budanıp... E, ...bakanlığa bağlanmasının sebebi olarak... ...bu hı hı. gösteriliyor hani şimdi bununla bağlantılı olarak. Evet. Şimdi böyle bir ortamda... ...tüm bu e, insan karşıtı projeleri... ...dev projeleri... E, ...en azından dondurmak... Elzem yani. Şu anda elzem. Evet. evet yani bu süreç yaşandığı sürece öte yandan bu kadar çok ciddi paralar ve belki işte uluslararası konsorsiyumlarla finansman bulmanız gerektirecek bir ortamda bu paraların nasıl bulunduğu, nasıl kaynaklarla yapılacağı, hangi kamu kaynaklarıyla e, bu işlerin e, yürütüleceği e, çok önemli. O Erdoğan Bayraktar'ın üç sene dediği gibi Allah yollamıyor herhalde paraları, öyle mi? E, <gülüyor> evet, o yüzden e, belki işte dediğimiz gibi bu, bu tür projelerin e, şu anda en azından e, dondurulması, durdurulması, bir süreliğine askıya alınması gerekli diye düşünüyorum ben. Evet, bu... E <gülüyor> yani aslında biraz hani aklı selim sahibi herkes tahminen bunu düşünecektir. Düşünüm. En azından bu soruşturma sonuçlarına kadar sonuçlarına dondurulması. Evet. Ee, şimdi bir ara verelim. Aradan sonra gündemdeki konuşma, e, konuları konuşmaya devam edelim. <gülüyor> started talking, doesn't Billy would take me walking, All through the backyard we'd go walking, then he'd look into my eyes, Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man, the only boy who could ever teach me was the son of a preacher man, see what he was. He was.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 94.9 Açık Radyo'da ekonomi ekoloji programında gündemdeki konuları konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk yarısında e, Türkiye'yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet e, operasyonunun e, ekonomi ekoloji e, boyutuna değindik biraz. E, şimdi senin herhalde yine e, enerjiyi ilgilendiren... Birkaç notun var söylemek istediğin onlarla devam edelim evet, istersen. Evet yani gene aslında programın ilk ve Türkiye'yi sersen bu yolsuzluk skandalıyla hı hı. bağlantılı konular. İşte şey malum Türkiye'nin son yıllarda özellikle AKP hükümeti altında benimsemiş olduğu model gerçi yeni bir şey sayılmaz. Yani Türkiye'nin Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından beri. Dönemsel olarak sık sık yaptığı Hı -hı. bu inşaat odaklı e, büyüme modeli epey e, dizginsiz bir halde seyretti. Ve bunun da en önemli ayaklarından bir tanesi de enerji sektörüydü. Evet. İşte santraller nüklearydi, termiydi, bu Hı -hı. suydu, bu suydu Bütün vesaire. Bütün fosil yakıtlara dayalı e, fosil enerji Aynen. türlerinin e, şeyi olduk burada. <gülüyor> e, nirvasa, nirvanasına ulaştık diyebiliriz. Yani uluslararası de. ligde e, en üst sıralara en üst tırmandık. İşte. Evet. Günün fosili ödüllerini sık sık arda aldık. Arda aldık. Üç sene üst üste. Üç sene üst üste aldık. İşte birincilik ikincilik değişiyor tabii. Yani dünyayı şöyle söyleyelim, özetleyelim. Hani konuyu herkes günün fosilini takip etmek zorunda değil ama dünyayı en çok iklim değişikliği bakımından zarar veren ülkelerden bir tanesi haline geldi Türkiye. Evet. On yıl gibi kısa bir süre içinde yaptı bunu. İşte enerji bunun önemli bir ayağıydı. Şimdi şeyden bahsedelim biraz da. Tam bu... Ben o günlerde şeyi takip ediyordum yani Twitter bu aralar çok takip edemiyorum ama Hı -hı. E, bu son iki gündür özellikle takip ediyordum çünkü Şah Deniz Anlaşması, anlaşması gündemdeydi. Evet, tam da bu yolsuzluğun açıklandığı gün imzalar atıldı. O gün imzalar atılan Şah Deniz Anlaşması e, gündemdeydi bu e, Azerbaycan üzerinden doğalgaz Avrupa'nın Güney Avrupa'ya doğalgaz taşıyacak bir boru hattı projesi Evet aslında e, bizim bahsettiğimiz ay en azından Şah Deniz'in ikinci ayağı. Ve e, bu projenin de doğal olarak hani Güney Avrupa'ya taşıyacağı için e, Türkiye'de coğrafi konumu gereği en önemli kısmı bu haklının Türkiye üzerinden geçiyor. Evet. Bakıyoruz işte haritadan baktığımız zaman Türkiye'ye nereden girdiğine. E, doğusundan giriyor Türkiye'nin Gürcistan üzerinden. E, Orta Anadolu üzerinden seyrediyor. Marmara'nın güneyinden devam ediyor. Trakya'dan çıkıyor. Yani... E, Özellikle Marmara'nın güneyinde ve Trakya tarafında epey bir sulak alan falan da var. Hı hı. Artık onların neresinden geçecek ne yapacak bilmiyoruz. Ama e, şu bir gerçek çok ciddi bir kirletme e, potansiyeli var bunun. Hem bir fosil yakıt olan doğalgaz. Hem, aşamasında, hem inşaat aşamasında e, gene herhalde epey bir kamulaştırma ve işte belki verimli tarım arazilerinin e, yok boru olması, olması. E, bo rahatına dönüşmesi riski çok yüksek. Hem de zaten bir fosil yakıttan bahsediyoruz. Aynen, e, hem de tabii çeşitli kazalar vesaire onun gibi e, başka sonuçları da ileride yol açabilir. Evet. E, şimdi bunu görünce insan bir irkiliyor, yani şeye bakıyor özellikle işte bu projenin ortaklarından e, BP'nin. Daha önceki e, şeceresine bakıldığı zaman özellikle Meksika körfezinde Meksika falan körfezinde, dünyanın evet. en büyük, rastladığı en büyük kirliliğe yol açan, deniz kirliliğe yol açan Hı -hı. bir şirketten bahsediyoruz. Evet. Onun en azından ortaklardan biri. Hı -hı. E, i̇nsan irkiliyor. Şey bakılınca daha sonra e, işin Türkiye ayağı, TANAP yani Türkiye'den geçecek boru hattı e, kısmına bakıldığında ise ilginç bir web sitesi, yani İngilizcesi bile yeterince özen Gösterilmemiş diyeyim işte işin sosyal sorumluluk kısmı var ufacık. Üç satırdan oluşuyor. Ee, onun altında şöyle yazıyor ben Türkçe'ye çevirerek okuyayım. Ee, çevreye faydalı her türlü sosyal sorumluluk projesini geliştirir ve destekleriz. Evet. Detayda bu evet. verilen. Yani böyle bir de şu ortamda e, güvenmemiz bekleniyor. İşte programın ilk içerisinde senin söylediğin hı hı. en azından soruşturma sonuçları ne kadar bu gibi Projelerin, Projelerin askıya alınmasının önemi. Alınması. Evet. Aslında biz tabii daha çok bu, e, yani hep aslında tırnak içinde söylüyoruz, e, yani toplumdaki yaygın e, bilinirliliği bu şekilde olduğu için, yani hep çılgın projeler üzerinden e, konuşuyoruz. Daha çoğu da işte bunların inşaat odaklı e, işler ama aslında mesela böyle e, gözden kaçan bir takım e, çok büyük e, meblalara mal olacak projelerde bu kapsam içinde değerlendirilmeli yani özellikle inşaat, altyapı ve enerji projelerinin Kesinlikle. dondurulması elzem diye düşünüyorum vaktimiz daralıyor istersen ben bu hafta bir bilim insanıyla birlikteydim biraz onunla yaptığımız sohbeti özetleyeyim e, açık Radyo dinleyicilerinin de zaten e, bilebileceği bir isim. Daha önce yayınlara katılmıştı. E, UTAH Üniversitesi'nden e, doçent e, Çağan Şekercioğlu'yla e, bu hafta bir araya gelme fırsatı buldum. E, Çağan Şekercioğlu'nun özelliği nedir? Kendisi bir ornitolog, e, doğa koruma bilimci ve ekolog. E, ornitolog nedir? E, kuş e, uzmanı, kuş bilimci kendisi. E, ve 8 yıldır e, Aras Nehri Kuş Cenneti ve e, Sulak alanında bilimsel çalışmalar yapıyor. Kendisi bu, e, bu e, alanı e, aslında Google Earth'te e, keşfetmiş önce ve daha sonra işte gitmiş e, burada çeşitli incelemelerde e, bulunmuş. E, çok ciddi çalışmalar e, yapıyorlar. Şu ana kadar 252 ayrı kuş e, türü listelemişler ki e, çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar Türkiye'ye hiç uğramadığını düşündükleri kuş türlerini keşfetmişler burada. Yani buralara konup kalktığını biliyorlar artık, tespit edilmiş. Ve potansiyel tür sayısının da 300'ü bulabileceği görüşünde kendisi. Ve Samsun-Kızılırmak çevresi de Türkiye'nin en büyük kuş cenneti bulunuyor. Aras Nehri kuş cenneti de ondan sonra ikinci sırada ve çok önemli bir takım doğal özelliklere sahip bir bölge burası. Ve ne yapıyorlar burada? Yılda aşağı yukarı 10 bin civarında kuşa halka takıyorlar. Şu ana kadar 50 binden fazla kuşa takmışlar ve bu sayede bir çeşit kuşlar için bir nüfus sayımı Yapıyorlar ve kuşları e, bu şekilde e, takip etme imkanları var. E, üç kıtadan e, buraya kuş e, gelip gittiğini tespit etmişler ve e, işte Türkiye'den halka takılmış bir kuş. E, bir bakıyorsunuz Afrika kıtasındaki herhangi bir başka sulak alanda e, tespit ediliyor. Böyle de bir e, sayım. Mümkün. Tabii buraya kadar e, mesele çok güzel fakat bundan sonraki kısmı e, ilk bölümde konuştuğumuz konularla direkt alakalı. E, bütün e, Aras Nehri ile Iğdır Ovası'nı e, ve 22 kilometrelik bir otoyolu e, sular altında e, bırakacak iki tane 10 megawattlık bir HES projesi e, burada e, yapılmak isteniyor ve Çağın Şekercoğlu aslında e, yaptığı e, yoğun çalışmalarla burayı koruma alanı e, olarak tespit ettirmiş. Fakat e, yani koruma alanının artık Türkiye'de herhangi bir manası olmadığı için e, ihalesi yapılmış ve e, buraya sular altında bırakılacak. Ve e, yaptıkları müzakereler sonucunda da asla ve asla e, buradan vazgeçmiyorlar. burada yapmaktan yani bu Hes projesi diye. Sesler doğayı katlediyor diyen yani Çevre ve Şehircilik Bakanı değil miydi iki hafta önce? Aynen öyle. Aynen ve yani yetkililerle pek çok toplantı yapmış ve orta bir yol bulamıyoruz. Bu arada proje ile ilgili Hes projesi ile ilgili bir çet ön izleme raporu yazılmış. Son derece özensiz ve yanlışlarla dolu. Mesela Kars'ta havalimanı yok gibi e, ibareler varmış mesela raporun içindeki 88 yılından beri evet. havaalanı e, olduğunu söylüyor kendisi. Bu arada e, HES ihalesini alan şirket de e, barajın kar marjının %2.5 e, civarında olduğu gerekçesiyle de yani kar marjının çok düşük olduğu gerekçesiyle ihaleyi reddetmiş e, ve çekilmiş ihaleden. Bilmiyorum e, gelecek dönemde tekrardan ihalesi yapılacak mı bunun ee, ve Abdullah Gül'e anlatmış Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e anlatmış ve bu proje'nin yapılmaması için uluslararası çapta bugüne kadar toplanmış 13 bin imza var. Bunları da Abdullah Gül'e sunmuş. Ee, şimdilik e, yani şu anda proje ne zaman başlayacak belirsiz ama e, bakanlık e, projeden e, vazgeçmiyor. E, yine dönüp dolaşıp e, programın başında konuştuğumuz yere geliyoruz. Fasit daireler, <gülüyor> için. daireler içinde. Ee, ve galiba bu haftada süremizi doldurduk. Ee, haftaya görüşmek üzere diyelim. Ekonomi Ekoloji